Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, Ecel muayyen olmadığı için, benim şiddetli hastalığım her vakit gelebilir diye, evvelce yazdığım vasiyetnamelerimi teyiden, bu vasiyetname de şiddetli, dahili bir hastalığımdan ihtar edildi. Ben de beyan ediyorum ki, benim vefatımdan sonra, benim emaneten elimde bulunan Risale-i Nur sermayesi, hem mucizatlı Kur'an'ımızı tabettirmek ettirmek için, Eskişehir'de muhafaza edilen sermaye, o Kur'an'ın tevafukla ve fotoğrafla tab'ına ait. On bin liradır. Yanımızdaki sermaye ise Risale-i Nur'un sermayesidir. O sermaye, Cenabı Erhamur Rahimine hatsiz şükür olsun ki, yetmiş küsür sene evvel o zamanın adetine muhalip olarak kendim fakirliğimle beraber onların tayinlerini verdiğime bir ihsan ve lütfu Rabbani olarak o zamandan elli altmış sene sonra Cenabı Erhamur Rahim'in o örfi adete muhalif kaidemi, manevi ve geniş medrese-tüz-zehra'nın halis ve nafakasını temin edemeyen ve zamanını Risale-i Nur'a sarf eden talebelerine aynen ve eski zaman ihsan-ı ilahi neticesi olarak şimdi yanımızdaki sermaye onların tayinlarıdır ve tayınlarına sarfedilecek ve kaç senedir benim yaptığım gibi benim manevi evlatlarım, benim vereselerim aynen öyle yapmak vasiyet ediyorum. İnşallah Tam Risale-i Nur intişara başlasa, o sermaye şimdiki fedakar kendini Risale-i Nur'a vakfeden şakirtlerden çok ziyade fedakar talebelere kafi gelecek ve manevi medrese-tüz Zehra ve Medrese-i Nuri'ye çok yerlerde açılacak. Benim bedelime bu hakikate, bu hale manevi evlatlarım ve has ve fedakar hizmetkarlarım ve Nur'a kendini vakfeden kahraman ve herkesçe malum kardeşlerim bu vasiyetin tatbikına yardımlarını rica ediyorum. Risale-i Nur itibariyle bana hiç ihtiyaç kalmadığı için, alemi berzaha gitmek, benim için medare ı sürürdür. Siz mahzun olmayınız. Belki beni tebrik ediniz ki, zahmetten rahmete gidiyorum. Çok hasta Sayit Nursi. Evet, biz üstadımızın bu vasiyetine şahidiz. Emir Dağlı Çalışkan, Mustafa Acet, Safranbolulu Hüsnü, Ermenekli Zübeyir, Çoğollu Bayram. Bismihi Sübhaneh. Aziz muhterem kardeşimiz Tahsin Bey. Leyle'yi kadrinizi tebrik eder muvaffakiyetler dileriz. Üstadımız size hususi selam ediyor, dedi ki: Tahsin'in neşrettiği tarihçi hayat 20 büyük mecmua kadar fayda verdi. fütuat yaptı. Şimdi bir parça ilişmelerine katıyen merak etmesin. Nazarı dikkati celbettiği için büyük bir ilanname hükmüne geçti. Şimdiye kadar nasıl ki 20 senedir 20 büyük mecmua perde altında intişar etmesiyle çok büyük fütuhata medar oldu. Tarihçi hayatın da perde altında intişarı inşallah aynı neticeyi verecek. Saniyen madem Cenabı Hak sizi Ankara'da Risale-i Nur'un baş kumandanı olarak ihsan etmiş, Risale-i Nur'un Kur'an'ın 40 veci icazından bir veci olan nazmını beyan eden İşarat ül İcaz tefsirinin neşri de size müyesser oldu. O veç-i yedi kısımdır. Bir kısmı tevafukattır. Tevafukatın bir nevi de, lafz-i celalde görülen zahir tevafukattır. İşte mucizatlı Kur'an'ımız bu tevafukatı gösteriyor. İnşallah bu mucizatlı Kur'an'ın neşri ve tapı da size nasip olacak. Evvelce üstadımız on bin lira size göndermişti. Şimdi de Kur'an'ın ayetlerine tam muvafık olarak, 6666 bin altı lirayı ki bu para, Talebelerin iki senelik tayinatından fazla kalan paradır. Bunda bir sırr-ı azim var, aynı altın para gibi mübarektir. Başkasına sarf etmemek lazımdır. Size bazı Kur'an'ın cüzleriyle birlikte gönderiyoruz ve pek çok selam ediyoruz. El-Bâkî el, hu -el kardeşleriniz Tahiri, Zübeyir, Ceylan, Sungur. Bismihi Sübhane! Ankara'ya bu defa geldiğimin mühim bir sebebi, İslamiyete ciddi taraftar dâhiliye vekili Namık Gediği görmek ve İslamiyetin kahramanı olan Adnan Bey'e ve Tevfik İleri gibi mühim zâtılara bir hakikati söylemektir ki, hem demokrata ezan-ı gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur'un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i İslam'ı hatta bir kısım Hristiyan devletlerini de memnun etmek için Ayasofya'yı muzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktır. Ben ise bu mesele için 30 sene siyaseti terk ettiğim halde bu nokta hatırı için Namık Gedik'i görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namık Gedik ve Tevfik İleri gibi zatların hatırı için başka yere gitmedim. Hem Risale-i Nur, Kur'anın kanunu esasisiyle bütün Anadolu ve vilayeti şarkıya şarkiyede Asayişi temin eden Risale-i Nur'un 500 bin nüshası, komünizmi susturduğu gibi Asayişi temin ettiğine bir delili budur ki, 10 küsür sene evvel Afyon müddet umumisi, 600 bin fedakar talebesi var, 500 bin nüsa Risale-i Nur'dan neşretmiş, belki Asayişe zarar gelir dedi. Ona karşı Said demiş ki, madem 600 bin fedakar talebesi var, bu 15 senedir bana bu kadar zulüm ediliyor. Bir tek vukuatı hiçbir zabıta ve mahkeme gösteremedi. Hem dedim, ey müdde umumi! Eğer bin müdde umumi, bin emniyet müdürü kadar asayişin teminine Risale-i Nur hizmet etmemiş ise, Allah beni kahretsin. Siz de bana ne ceza verirseniz verin dedim. O, bu sözüme karşı hiçbir çare bulamadı. Yalnız bir iki sene sonra Nur'un bir küçük talebesi Risale-i Nur'a zarar gelecek zannıyla kendini intihar edecekti ki, tab ettiği bir küçük risaleye zarar gelmesin. Sonra üstadı onu men etti ve küçücük bir hadise oldu ve ikisi de barıştırıldı. Halbuki bir üstadın on tane fedakar talebesi bulunsa, hatta biri selam etmiş, tokat vurulmuş, biri elini öpmüş, tahkir edilmiş, hiçbir fedakarı asayişe ilişmemek için sükût etmişler. Sayitten işitmişler ki benim yüz ruhum olsa Asayişe feda ediyorum. Onun için Valateziru veziratun vizra uchrâ kanunu esasisiyle beş cani yüzünden doksan masum'a zarar gelmemek, bir cani yüzünden on masum çoluk çocuk peder ve validelerine zulüm etmemek için Risale-i Nur iman hizmetiyle beraber Asayişi tamamıyla temin edip herkesin kalbinde fenalığa karşı bir yasakçı bırakıyor. Ben de bin ruhum olsa Kur'an'ın bu kanun esasisine feda ettiğimi tarihçi hayat ispat ediyor ve meydandadır ve mahkemeler de kabul etmişler. Hatta tezahüre bir riyakarlık, bir hotfuruşluk, bir enaniyet manasını verip halklarla görüşmeyi de terk ettiği ve rahmeti ilahiyenin ihsanı ile sesi de kesilmiş ki dostlarla görüşmeye mecbur olmasın ve hatırları da kırılmasın. Sayit Nursi Mittei umumiler hakkında üstadımızın garip bir halet ruhiyesini beyan etmek zamanı geldi. Bana dedi ki: 30-40 sene bu taziyekatımda hukukullah manasında olan hukuku amme vazifelerle muvazzaf olan savcılar, ekser hapislerimde, nefimde şiddetlerini gördüğüm halde onlara karşı bir hiddet, bir küsmek bana gelmiyordu. Sonra görüyordum, onların zahiri şiddetine sebep olan kusurları kendilerinde görmüyordum. Fakat çok defa bir zaman sonra kader-i ilahinin başka kusuratıma binaen şefkat tokadının öyle savcıların eliyle geldiğini gördüm. Kader adalet yaptığı için o şefkat tokadını ruh ve kalbimle kabul ettim. Zahiri sebebe binaen savcıların şiddetini helal ediyorum. Şimdi Cenab-ı Hakk'a şükür. O müddei umumilerin bir kısmı vazifeleri olan hukuku umumiye'nin müdafaası hukukullah nevinden olduğu cihetle bana karşı şiddet değil bilakis hakiki adalet noktasında umum İslamiyete ve belki insaniyete de menfaati olan Risale-i Nur'un hizmet-i imaniyesi cihetiyle şiddeti bırakıp kader ilahinin şefkat tokadına bakar gibi zahiri tazip hakikaten yardım hükmüne geçtiği için ben de bu sır razim münasebetiyle bütün böyle müddetli umumilere karşı bir dostluk ve dua etmek vaziyetini aldım. Zahiren bana karşı şiddeti hüküm görünen halat o hizmeti imaniyeye bir ilanname hükmüne geçti. Ben de şimdi onlara hukuk oanmenin hukukullah hükmüne geçtiğini bilenlere umumen selam ve dua ediyorum. Bana olan şiddetlerini umumen helal ediyorum. Sayit Nursi. Üstadımızın sizlere yazdığı aynı hakikat olan bu mektubunu arz ediyorum. Talebesi Sungur Bediüzzaman Said Nursi'nin gazetelere bir mektubu. Bize ait meseleleri yazan gazetelere hitaben yazdığım bu yazıyı neşretseler, bugünlerde olan aleyhimdeki ismatlarını helal edeceğim. Şiddetli hastalığıma binaen bu kısacık mektubumu o gazeteler neşretsinler ki, bizi düşünen kardeşlerim kederlenmesin. Evvela, bu günlerde olan meseleler için merak etmeyiniz. Hakkımızda tecelli eden, inayet ve rahmeti i ilahiye ile bu büyük bir hayırdır. Hem hasta olduğumdan konuşmaya ve görüşmeye de tahammül edemiyorum. Şimdi Risale-i Nur'un dahil ve hariçteki fevkalade intişarı ve geniş fütuhatı ile düşmanlar da dost olmuşlar. Herkesin konuşmak istemesine mukabil, inayeti i ilahiye ile sesim de kısılmış ki, daha Risale-i Nur bana ihtiyaç bırakmadığından, görüşüp konuşamıyorum. Beni altı vilayetten davet etmeleri üzerine giderken, önümüze gelen ve Risale-i Nur'un ve mesleğimin hakikatını anlayan dost memurlar, Dağında istirahat etmemi ve şimdilik Dağında kalmamı, hükümetin rica ettiğini bildirdiler. Zaten görüşmeye ve konuşmaya tahammül edemediğimden, hakkımdaki bu dostane teklif ve vaziyet bir inayet oldu ki, Beni davet eden çok vilayetlerdeki hakiki kardeşlerimin hatırları kırılmasın. Hem bazı vilayetlere gidip diğer vilayetlere gidemediğimden ileri gelen vaziyetimle yüzbinlerle hakiki fedakar talebelerim gücenmesinler. Saniyen benim bu seyahatlerimde kat'ien siyasetle alakamın olmadığına bir delil 40 seneden beri siyaseti terk ettiğimden yalnız ve yalnız Kur'an'ın bu zamana tam muvafık bir tefsiri olan Risale-i Nur Küfür mutlakı kırdığı için anarşistliğe ve tahribatçı cereyanlara karşı set çektiği gibi Kur'an'ın Risale-i Nura verdiği dersinde bir kanun esası olan Walatezi ru vaziratun vizra uchrâ sırrıyla asayişe ilişmek beş jani yüzünden doksan masuma zulüm etmektir diye olan uhrevi hizmetimiz vatan, millet ve asayişe de büyük bir faydası olması cihetiyle, Beni tecessüs eden ve da zahmet veren polis ve inzibatları da helal ediyorum. Onları asayişin mucahit muhafızları diye kardeş gibi mesrurane kabul ettim. Hatta beni Ankara'dan çevirmelerini de kabul ettiğim gibi hakkımda bir inayeti ilahiyeye vesile olmaları cihetiyle Allah'a şükrettim ve kemali ferahla Ankara'dan döndüm. Salisen her yerde Risale-i Nur'un intişarı ve okunması ve pek fazla müştakları bulunması dolayısıyla benimle görüşmek ve konuşmak ve davet etmek arzu ediyorlardı. Bu vaziyette 20 vilayete gitmemin zarureti vardı. Ancak Risale-i Nur'un tab edildiği yerler olan Ankara, İstanbul ve Konya'ya gittim. Beni emir dağına çeviren dostlara şunu derim ki hakkımdaki bu muamele bir inayet ve rahmeti ilahiyeye vesile oldu. Sıkılmıyorum. Yalnız benim 20 sene kaldığım Isparta vilayetinde İki senelik kira ettiğim bir evim ve orada bazı eşyalarım var. Oranın havası da bir parça hastalığıma yarıyor. Hükümetin müsaadeleriyle bir ay emirdağında, bir ayda kiraladığım Isparta'daki evimde bulunmak arzu ediyorum. Said Nursi